Merhaba. 94.9 Açık Radyo'da 15 günde bir yayınlanan Fikri Takip programındayız. Ben Perin. Merhabalar ben Ahmet Akşit. Geçen program Bülent Bilmez'le Toplumsal Tarihin 217. sayısında yayınlanan Dersim 38 Araştırmamak, Yazmamak ve Hatırlamamak yazısını konuşmuştuk. Bu programı Açık Radyo'nun internet sayfasından e, podcast kanallarını kullanarak tekrar dinlemek mümkün eğer isterseniz. Bugün gene Toplumsal Tarihin aynı sayısında ...kendisiyle yapılan bir röportajı yayınlanan Osman Köker'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin Şimdi e, röportajın konusunu anlatmadan önce... ...Hrant 2001'de Trabzon'da yaptığı bir konuşmayla başlamak istiyoruz programı. Çünkü bütün bundan sonrasını belirleyecek olan bir konuşma bu. Bana İstanbul'da Anadolu'dan epeyce insan gelir. E, gazeteye gelir, elinde bir tane kağıt... ...öyle ürkerek çıkarır, ürkerek uzatır abi şuna bir baksana bu ne yazıyor açarım define mi arıyorsun dayıdır bulmuş bir kağıt bulmuş Ermenice bir harfler var içinde böyle gidecek işte Anadolu'da define arayacak Aksaray'da kahvesi var borsası var define haritası ermen haritalarını. her gün şey taksi plakası gibi fiyatları artar onların böyle Var. Doğrudur. Çok define var orada. Onu da iyi biliyorum. <gülüyor> Ama asıl define toprağın üstündekiydi. <gülüyor> asıl define asıl define onlardı. insanlardı. Benim Malatya'da çok anlatılan bir e hikayemiz var. Ben gurur duyarım bunu anlatırken. Kendi atalarımın kimliğiyle ilgili. Tehcir zamanı bizim köylerden birinden e, tehcir kararı çıkmış ve e, hadi gideceksiniz denir. Öyle bir yaşlı dedemiz geçmiş düveni tamir ediyor, düveni tamir ediyor. Gelinler geliyor, oğlanlar, damatlar hadi baba, dede gidiyor lan. Lan durun oğlum, şu, tamir edin Dede gidiyoruz, onu beraber götürmeyeceğiz. Hı. Dedem dönüyor, diyor ki, oğul bak, ekin ektik, diyor, ekin. Biz gideceğiz ya, bunun yerine, bizim yerimize birileri gelecek, ayrılmasın, diyor. Düven, düven, bozuk bırakılmaz. Üretilen orada bir mal var, bir emek var. Gelsin, değerini bilsinler, bitsinler. Benim esas sancım, esas sancım, yani beni kalan şu 3 milyon nüfustum ben bu e, topraklarda Cumhuriyeti geçerken 300 bin kaldım. O 300 günü de ille bilmem ne yapacaklar diye e, bu tarihe kadar gelirken o toprağın üzerinde benim ürettiğim hiç bir zenginliğin farkına varmadılar. Bitirdiler, tükettiler, tükettiler, tükettiler. Yazık. Birbirimize sadece Türk ya da Ermeni diye bakarsak olacağımı zaten çünkü birbirimize ürettiklerimizle, emeğimizin ortaya koyduğumuzun zenginlikleriyle, kültürleriyle bakmadık ki hep kötü şeyler yok, hep kötü şeyler yok. Ama kalkar derseniz ki bu memleketin asıl sahibi biziz, ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Olur, suzum olur. Ben bir şey demiyorum. Yani. Hiçbir şikayetim yok. Benim zaten şikayet edecek mecalim de yok. Kalmadı. E ne olabilir? Yani şurada e, küfür etsem diyecek ki kışkırtacağı bir adam yok ki bu adamın. Nasıl? Ne olacak şimdi? Ben? Doğrudur da çok da haklıdır. Merhabalar tekrar bu programda toplumsal tarihin 217. sayısında yer alan Osman Köker'in yazısını konuşacağız. Rapor <gülüyor> Evet söyleşiyi konuşacağız. Söyleşinin konusu da Türkiye'de gayrimüslim cemaatlerden kalan izler, mimari yapılar, işte okullar, camiler, evler. Bunları konuşacağız. Bunların e, nasıl korunabileceğini, nelerin kaldığını, nelerin yok olduğunu bunları konuşacağız. Bundan evvelde Osman Köker'i kısaca tanıtmak istiyorum. E, Osman Köker 1997-2001 arasında Toplumsal Tarih Dergisi'nin editörlüğünü yaptı. E, sonra e, vakıftan ve dergiden ayrıldıktan sonra e, bir zamanlar yayıncılığı kurdu. E, burada çıkardığı önemli kitaplar arasında 100 e, yıl e, Türkiye'de Ermeniler... Kitabı. Yadigarı Hürriyet ve Aras yayınlarından da Ermeni kaynaklarından tarihe katkılar. Kevork Komukçyanın makaleleri. Osman tekrar hoş geldin. Evet, hoş bulduk. E, şimdi şöyle başlayalım. E, İstanbul'da biz İstanbul'da yaşadığımız için e, Osmanlı veya Cumhuriyet döneminde, e, işte gayrimüslim cemaatlerin kendi ihtiya ihtiyaçları için yaptırdığı dini veya sivil pek çok yapı var. Bunları işte iyi kötü biliyoruz. Ama Anadolu'da e, cemaatler çok azaldı veya yok olduğu için e, daha evvelden yapılmış yapılarda e, ya yok olmak üzere ya da yok olmuş vaziyette. E, bunlarla ilgili ne söylenebilir? Bir döküm yapmak mümkün mü? Tabii binlerce yapıdan söz ediyoruz ama e, sen çok gezdin, gördün. E, ne söyleyebilirsin? E, tam bir dökümü yapmak herhalde mümkün e, değil. Bu çok zor bir iş. E, bir de sınırlarını nasıl belirleyeceksin? Dini yapıların bir dökümü çıkabilir, okullar çıkabilir falan da. Başka sivil mimari örnekleri var Konaklar var, çeşmeler var Hatta sadece Ermenilerin yaşadığı bölgelerdeki köprüler Bu köprüleri de Ermeni cemaati yaptırmış Üzerinde de Ermenici kitabeler falan olanlar da vardı Veya, veya hala var diyebiliriz Yani sınırlarını tam çizmek mümkün olmayan Çeşitlilikte mimari eserler bunlar ee, ama şöyle bir sınırlama getirilebilir ee, 20. yüzyılın başında kullanılmakta olan cemaat tarafından e, daha çok da e, işte kilise ve manastır okullar tabi havralar sinagoglar falan onları da saymak lazım sadece Ermenilerden bahsetmiyoruz burada ee, Onların Dökümü konusunda yani miktar konusunda bir şeyi şuradan çıkarak verebilirim ben. Senin de bahsettiğin 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler çalışmasını yaparken 2200 kadar kilise ve manastırdan bahsedildiğini Ermeni kaynaklarında buldum. Benim kitap aslında görseli ağırlıklı bir kitaptır ama... Şu Orlanda Kalumena arşivinden çalışıyor. Evet evet kartpostallardan oluşuyor. 700 tane kartpostal. O kartpostalların biraz gölgesinde kalmış. Ama bence sıkı bir metin de vardır e, <gülüyor> orada. Yani. Genellikle bu görsel <gülüyor> yani ağır olduğu şeylerde bir evet, sorun değil mi? Evet, evet. <gülüyor> e, Orada da işte 100 yıl önce nasıl bir Ermeni toplumu vardı? Onu anlatırım, vilayet vilayet. Ve burada da bütün manastırı, kilise ve okullara değinmeye çalıştım. Kitapta kaydı geçen, ki bazısının mahallesi köyü falanla geçer. Yani genel bir takım şeyler değil, köyün şimdiki adı falan da verilerek. 1600 tane kilise ve manastırdan bizzat kitapta bahsediliyor nokta olarak da. Bu Ermenilerle ilgili. Evet. Evet. Bu pardon kestim. Şeye gelmişken bu kitaptan bahsederken bu koleksiyon sahibi Calumeno'dan da biraz bahsedelim mi? Ee, Orlando Carlo Calumeno, e, ismi biraz biraz yabancı gelebiliyor e, kulaklara ama Türk vatandaşı. E, Levanten e, hı hı. tabir edilir. E, i̇şte e, İtalyan Katolik e, kökenli ama aile en azından 300 yıldır e, işte. Türkiye'de yaşayan bir aile kendisi de İstanbul'da hmm. e, yaşıyor e, daha çok kartpostal koleksiyonundan e, adı duyuldu ama çok daha e, geniş bir koleksiyon ve hmm. arşivi var ve yaşayan da bir e, arşiv koleksiyon bu e, yani hala yeni e, materyaller e, katılıyor e, işte konuyu ilginç bulduğu konularda e, derinleşiyor bu sadece e, Ermeni, Ermenilerle sınırlı değil. Hı hı. Ee, Osmanlı ile sınırlı hı hı. E, diyelim. Hı hı. Yani e, hatta bugünkü Türkiye toprakları dahilindeki Osmanlı ile sınırlı hı hı hı. diyelim. Yani Beyrut, Şam falan oradan da bazı objeler yok değil ama ağırlık verdiği konular e, değil bugünkü hı hı. Türkiye sınırları içinde bütün Osmanlı cemaatine ait ya da genele ait kartpostallar da öyle bazılerinde genel şehir görüntüleri de var. Ermenilerle ilgili olanlar da var. Rum kiliselerinin Hı. adı sinagoglarının olduğu eee kartpostallarda var. Bir vardı. de galiba durumları da iyi, değil mi? Yani benim yani kitaptan tabi ne kadar anlayacağım bilmiyorum ama yani iyi korunmuş. tabi. Tabii. tabii. Kartpostallar genellikle İyi korunabiliyor. Hı hı. Daha doğrusu zamanında biriktirilmişse, koleksiyon hı. malzemesi bir kısmı öyle. Zamanında bir biriktirmiş, 100 tane biriktirmiş. Yani seyahat eden biriymiş ya da e, koleksiyoncuymuş, hı hı. dünyanın her tarafından biriktirmiş. Onun Türkiye ile ilgili kısmı bir şekilde... Evet, zamanla geliyor Türkiye'de satılıyor Hı -hı. alıcısı burada Hı -hı. E, olur diye. o çok daha ilginç bir konu e, <gülüyor> <gülüyor> o konuya tam girersek <gülüyor> bizim konu yatabilir <gülüyor> bizim, ha, pardon. bizim konuya dönmek istiyorum e, hani az evvel konuştuk evet. ya e, işte kiliseler, okullar, köprüler <gülüyor> yani nispeten kamu bina sayılabilecek <gülüyor> yapılar e, tespit etmek mümkün ama sen de e, bizim dergide işte yayınladık ee, Harput'un kalesinin Hı -hı. altında orası Ermeni mahallesi değil mi? Evet, çok evet. E, Hı -hı. Eski bir kartpostal var. Sen bir de aynı yerden, aynı açıdan e, bir başka fotoğrafı e, çekmiş. Onu da bastık. Alt alta duruyorlar. Çok o ikisini karşılaştırmak çok fikir verici. Evet. Ee, yani orada şöyle bir ilk bakışta yüze yakın belki daha fazla ev var kalenin altında. Ee, işte o fotoğrafı ne zaman çektin? Son 2009 ee, yazıyor. Evet. O, o fotoğrafta hiç ev yok. Evet. Hiç hiç, evet. Ee, kalan kalıntılar da zaten dozerle, müde, müze müdürünün e, e, ilgisi sayesinde dozerle düzeltmişler. Yani hiç iz kalmamış. Ee, bir yıkık kilise binası var. Ee, dört duvarı kalmamış da e, bir doğuya bakan duvarı, büyük ölçüde kalan e, bir kilise kalıntısı var. O fark ediliyor. Ee, onun dışında düz edilmiş yani Ermeni mahallesi. E, kiliseyi kilise diye mi tutuyorlar yoksa... Yok, büyük, büyük bir bina diye yani <gülüyor> bir, bir duvar duruyor zaten. Bir duvar duruyor. Yani çevre düzenlemesi yapılmış kalenin. Hı. Kale tarihi eser olarak kale kabul edilmiş. İzmir Diğer bütün mimari bunun çevresi diye kabul edilmiş ve bir çevre düzenlemesi başarı da bir çevre düzenlemesi kale olduğu gibi ortaya çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Rakamla... Amacına, amacına uygun yani. Amacına <gülüyor> ama amacına da tam uygun değil. Kalenin yanına bir tane bina yapmışlar. Harput evi diye. O bina kaleden yüksek. Yani e, biraz yüksek kotta bir yere 3-4 katlı bir şey yapmışlar. Kartal yuvası gibi orada duruyor. E, tipik bir Harput evi diye. Ki geçmişte öyle bir ev yok yani. E, o kaleden yüksek ve yani bir e, yeni mimarinin e, kaleye böyle e, ağırlığından basması zaten kaleyi mahveden bir şey. Yani e, kalenin tabiatı her şeyin Hı -hı. üstünde olması. E, ama yeni yaptığım bina onun üstünde. Tek bir bina yapılmış o da, o da onu geçmiş. Rakamları soruyordunuz konuyu attı attıya geliyoruz. Oraya ben tekrar geleyim. E, Rumlarla ilgili de belli bir çalışma e, yaptık. E, o da bir iki ay içinde yayınlanacağını Umuyorum yine aynı formatta kalümen odan kart postalları aldık ama bu sefer metni ben değil çok ana attı bir hı hı. arkadaşımız hazırladı onda da bir o kadar kilise geçiyor yani 1500 kadar falan kilise isim olarak da melki olarak da geçiyor. Bundan bağlı okullar da vardı. Onu da biliyoruz. Bazı okullar bağımsız binalardı ama çoğu özellikle köylerdeki kilisenin müştemilatı falan gibi yerlerde e, kuruluydu. Bir iki senelik eğitim gören e, görülen yerlerde. Ama misyoner okullarını biliyoruz. O, o Harput'ta 4-5 binalık bir şey olduğunu biliyoruz mesela. E, Merzifon'da e, koskoca bir Anadolu Koleji var. Hatta İzmit'in yani köyleri diyebileceğimiz yerlerde şimdi Bahçecik denen, o Bardizak diye adlandırılan yerde 5-6 büyük bina var. Onun bir ikisi hala duruyor. Yani misyonerlerin binalarını sayabiliriz. Süryani kiliseleri ve manastırları önemli bir kısmı hala ayakta ya da izleri var. Ee, ...Yahudilerden çok az bir şey kaldı. Ee, Edirne'deki sinagog. Ee, hı hı. Bayağı büyük bir sinagog var. Yani e, sanırım... E, Çanakkale'deki de duruyor galiba. Ben gördüm. Yani 4 <gülüyor> sene evvel gördüm. Hı hı. Hı hı. E, yani 5-6 binlik bir şeyden bahsedebiliriz. E, sayı bakımından, mekandan bahsedebiliriz. Araştırmaya e, değer durumda bunlara ne oldu diye bakabileceğimiz... Şimdi e, bu Hrant bahsettiği toprağın altından toprağın içindeki zenginlikleri, bence e, müzik de dahil. Bu programda mümkün olduğu kadar e, çok örnek e, çalmaya gayret edeceğiz. Onun hemen sözü kesiyorum ve e, ilk parçayı e, dinleyelim diyorum. E, zulal bir acapella trio. E, şimdi dinleyeceğimiz parçanın... Bir Türkçe versiyonu da var Turnam Gidersen Mardin'e diye. Biz Ermenice orijinalini dinleyeceğiz. Sareri Hovin Merne. Ay tanouna dal çengaro, yaras mevserdizme çen ay tanouna Baytanunun dalcım garı, yarısını Açık radyodasınız. Osman kökerli toplumsal tarihin 217. sayısındaki söyleşisini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi demin sözün ettiğimiz o kitaptan sonra bu söyleşide diyorsunuz ki 100 yıl önce 100 yıl sonra Ermeni Mekan diye adlandırdınız. Başka bir çalışmaya başlamışsınız. Ee, şimdi tam da bu noktada bütün, bütün bunu gezerek yapıyorsunuz. ve Burada evet. gezmekle ilgili herhalde biraz e, durmak lazım diye düşünüyorum. Ben e, yani kendi üniversitemde şeyin böyle özellikle Şeyin altın çok çizerlerdi, ee, biz de aslında biraz şaşırırdık. Mesela bir yer hakkında <gülüyor> çalışıyorsunuz ve artık orası <gülüyor> eskisi gibi değil. Bambaşka bir yer, tamamen değişmiş. Ona rağmen gidip görmek gerekir. Olmayan duvarları gidip görmek gerekir. Ee, ve bunu konuda çok ısrar ederlerdi. Yani bizzat bir şey olmasa bile... Evet. ...boşluk bile olsa gidip görmek gerekir. gidip Gezip görmenin kendisi evet çok zevkli ama bunun dışında siz e, ne diyeceksiniz? Aslında ilk ilgili. kitabı yaparken de ben e, epey gezdim. Ee, i̇lk kitap derken? Yani 100 yıl önce Türkiye'de evet. Ermenileri e, yaparken de e, epey gezdim. E, yani genel bir ilgiden de geziyorsunuz. <gülüyor> Belki de o kitabı yapmamın bir nedeni de o gezme ilgisiydi. Yani e, birbirini e, zenginleştiren şeyler. Ee, ama teretüte düştüğüm yerler oluyordu. Mesela Bursa tarafındaki Ermeni köylerin isimleri çok karışık. Hı. E, gidiyordum oraya bakıyordum. O köy hakikaten o köy mü? Çünkü birçoğunun ismi değişmiş falan. Ee, bir de yani hakkında bir şey yazdığınız şeyi gidip yerinde görmek çok e, zevkli de bir şeydir. E, ve çok ilginç şeylere de rastlıyorsunuz. Yani ee, bazısında hiçbir iz kalmamış bazısında binalar duruyor ya da e, bugün oraya yerleşmiş halkın e, refleksleri Hı -hı. ne o da çok ilginç oluyor Hı -hı. yani bunlar zevk içinde yaptığım e, şeylerdi ama e, işte o kitabı bitirdiğimde önüme hedef olarak koydum 100 yıl önce 100 yıl sonra 100 Ermeni mekanı e, diye bir çalışma o çok yavaş gidiyor e, yavaş da gitsin çok önemli e, değil yani 100 tane tipik mekan 120 seçtim de ben tedbirli davranarak 100 tane tipik mekan Ermeniler için simge olmuş Anadolu'da mekan e şimdi ne durumda tabi fotoğrafları bulunan 100 mekan eskisinden karşılaştıracağız çünkü şimdiki haline. Ee, öyle birebir karşılıklı iki fotoğrafı basıp geçecek bir çalışma olarak da görmedim ben bunu. Yani e, o mekanın geçmişteki işlevi neydi, tarihi neydi, anlamı neydi ve o şimdiki durumu nasıl bir süreçten eğer e, çözebiliyorsak nasıl bir süreçten geçerek geldi onun hikayesini de çıkarmaya çalışıyorum. Yani işimi mümkün olduğu kadar zorlaştırmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani aynı açıdan almış iki fotoğraf işte karşılıklı basmak belki daha etkileyicidir ama bilgi bakımından çok önemli olmayabilir de <gülüyor> ee, öyle bir şey. Bazılarını zaten açık almamış. <gülüyor> yani Çünkü bina yok. Bir boşluğu çekiyorsunuz. yani ee, Onun ama e, diyelim ki 1940'larda yıkılmışsa, 40'lardan önceki fotoğrafını da yanına koyarsanız bir anlam e, taşıyor sadece boşluk. Ee, önemli de olmayabiliyor. Ee, i̇şte o çalışmayı e, yaparken e, çok gezdim. E, gezdikçe yeni talepler de oluyor. Bir mesela diyelim ki bir fotoğrafçı geliyor, şuraları gezeceğim yardımcı olur musun diyor. Ona yani onun çalışmasına e, yardım için e, katılıyorsunuz. E, Türkiye'nin büyük bir bölümünü bu gözden gezdiğimi söyleyebilirim hı hı. ama her noktaya gittiğimi söyleyemem. Gayet zevkli ve bazı yönlerden yorucu bir çalışma. Şimdi yani buna bağlı olarak şey bu Bursa dediniz ya biz de bir şekilde İzni'ye gitmiştik. Bu insanlarla ilişkide de bu işte çok önemli tahmin ediyorum. Orada mesela çok yaşlı zeytinleri Ermeni zeytinleri dendiğini. Hmm. E, gördüm. Sonra yani çok tesadüfen böyle bir İzmir'in sıra köyleri denen köylerinden birinin adını hatırlamıyorum şimdi. Böyle gecenin bir yarısı gidip köy meydanında dolaşırken birden e, heyula gibi bir binanın çok büyük bir bina ama yarısından kesilmiş yani öyle diyeyim hmm. bense kubbeli böyle büyük ana bina hmm. kubbe içinde de değil mi? E, gece kondu gibi köy evleri var bir iki tane böyle. Ama hmm. muazzam bir şey gecenin karanlığında böyle birisi yaklaştı yanımızdan dedik ki ya kilise o kilise. Hı hı. Ee, şimdi yani ve bir de o, muhtemelen o sıra köylerin bir kısmı Ermeni köyleri onları biliyorum isimlerini evet, çok iyi evet. bilmiyorum ama e, yani şey de çok önemli sadece o binalar değil çünkü ondan ondan sonra şeye geldi. E, bu yaşlı zeytinleri Ermeni zeytinleri denmesi meselesi hı hı, bu kiliseden hı. sonra geldi. Aslında hı. çok fazla şey buna dahil. E, bu, evet. toprak üstü zenginlik denen şeye çok fazla şey dahil. Sadece yani taş ahşap değil de. E, İznik gölünün etrafında özellikle e, kuzey tarafında e, şimdi tam sayamayacağım yedi Hı -hı. kadar Ermeni Hı -hı. E, köyü vardı. Bunların bazısı kasaba büyüklüğündeydi. E, mesela e, eski adı cedit e, Ermencesi Metsnorki diye Hı -hı. geçiyor büyük yeni köy. Şimdiki adı da Yeniköy. Ee, mesela o e, 7-8 bin nüfuslu e, bir yerde. E, şey ondan da çok gelişmişti bunlar. İpek Böceği, Zeytincilik bilmem ne. Hı hı. Yani e, Çengiler diye bir köy. Bursa ile Yalova arasındaki o tepe noktasında tam. E, şimdiki adı Su Gören. E, mesela bu köy... Fransa'da bunlar kooperatifleri var. Üretim hı hı. kooperatifleri ipek falan konusunda. Fransa'da Marsilya'da falan şubeleri var. O dönem. Yani e, oldukça gelişkin e, köylerde. E, en dayanıklı şey zeytin olduğu için zeytin kalmış olabilir. Hı hı. Binalar büyük ölçüde e, hasar gördü. Yani bina hemen hemen yok gibi o bölgede. O hı. bölge o bakımdan oldukça hı hı. E, zayıf yani. Ee, yani Dediğiniz köyün adını tam şimdi hatırlayamadım Solöz'ün hemen altındaki e, Köy olmalı o Hı hı ee, yani kilisenin içine 3 dört tane ev yapılmış gece kunduğu gibi. Evet, evet. Ee, işte Ve de korunuyorlar bir şekilde. Bir, aslında. Birisi e, dış duvar olarak kullanmış, öbürü evet, iç duvar evet. olarak kullanmış. Orayı hatırlıyorum. <gülüyor> evet. Şu ana kadar büyük aklıma, bir kilise değil mi? Yani gelmedi. Epey evet şey. evet. Evet papazın evi diye gösterdikleri bir yer hala duruyor. Bir de apsisin bir bölümü hı hı hı. duruyor ama açık hava şey evet. gibi. Evet. Orayı hatırlıyorum. Şu an aklıma aklıma gelmiş. İznik Gölü'nün yani. kuzeyinde, hani köyden bahsettin ya, orada Hı. şu andaki yerleşim durumu nasıl? Yani kullanıl or yapılar duruyor mu ya da yeni Şimdi, gelenler e, var mı? Onlar ne? E, batıdaki Ermeni köylerine genellikle mübadele ile e, Yunanistan'dan gelenler ya da daha sonra Bulgaristan'dan falan gelenler e, yerleştirilmiş durumda. Yani aslında Batı'da 1915'te tehcirde büyük ölçüde gidilmiş ama sonra yeniden gelmiş insanlar 18'den 19'dan itibaren. Esas Yunan'ı denize döktük diye anlattıkları 1922 aynı zamanda Ermenilerin de denize dökülme evet. olayıdır. Yani bütün oraları süpürmüş geçmişler. Kaçan İstanbul'a kaçmış, yurttaşına kaçmış falan. Yani 1922-23 o sırada boşalmıştır Ermeni köyleri. Esas olarak o sırada boş almıştır. Hemen 24'te mübadiledir. Nasıl boşalan Rum köylerine Yunanistan'dan gelen işte Müslümanı hali yerleştirirse Batı'da da aynı şekilde olmuştur. Ta Samsuna kadar Batı dediğim. Yani yeni gelenler aslında çok böyle tahrip etme yanlısı değildir. Hı hı. Çünkü kendileri de orada mallarını bırakmışlardır. Daha çok zamanlan. E, ...tahrip olma e, söz konusudur. Kimisi kiliseler camiye çevrilmiştir. E, daha sonra da işte yıkıp yerine kendi bildikleri gibi cami e, yapmışlardır. Mesela ama e, Sööz, Yeni solöz diye de geçiyor. O, o köydeki sivil mimari büyük ölçüde e, korunuyor. Yani o e, büyük konaklar alt katında ipek böcekçiliği bilmem ne yapılan falan o büyük konaklar büyük ölçüde korunuyor. Hı hı. Yani kalmış daha doğrusu. Hı hı. Peki yeni gelenler o yaşamı eklemlerine bilmiş mi yani ne bileyim ben ipek böcekçiliği, zeytinciliği? Yok ipekçilik ölmüş zaten Bursa'da. Eee ve şimdi zeytine devam etmişler. Ama o adam ondan ee, da şikayet ediyordu. Yani bu eski eski Ermeni ağaçları gibi değil bunlar diye hı. bir şeyi hı. vardı şikayeti vardı. Bazı odanın. bölgelerde yani daha batıda o yeni gelenlerin o zeytin ağaçlarını yakıp sene ısındıklarına dair hikayeler anlatılıyor ama e, İznik bölgesi büyük ölçüde e, yararlanmış ondan. Biz e, ile bir de bundan herhalde 6-7 sene evvel Trili'yi görmüştük Mudanya yakınlarında. Orası evet. da belli, belli ki zamanında epey zengince bir yerleşimmiş. Hı. O böyle e, herhalde pek çoğu ahşaptı ama e, Kagir binalar da vardı. Evet. E, onlar büyük ölçüde ayakta duruyor. Hı. Belli ki Okul duruyordu. Okul, evet, okul duruyordu. Kilise duruyor, duruyor. Kilise duruyor. Yeni gelenler de oraya yerleşmiş ama e, işte orada belli ki zeytin var, zeytinyağı var. Herhalde orada da ipek böcekçiliği, incir falan filan. Ve onun bir işte limanı var. Limandan evet. İstanbul'a ve bazı yerlere belli Hı -hı. ki şey yapılıyor. Ticaret yapılıyor. Orası öyle zenginleşmiş. E, ama yeni gelenler de sahiden oraları yıkmak niyetinde olan insanlar değiller. Ama işte o, o ticari ağ ne bileyim orayı... ...gerektiği gibi kullanabilme... ...kolay değil tabi... ...onlar da toprağını bırakıp geliyor oraya şey yapıyor ne? ama... ...işte olamıyor. Ee... Yıkıcılık da başka... ...yani benim... ...tamamen gö kişisel gözlem yani bu söylediğim... ...mesela Zara, Sivas Zara'yla... ...ya da ne bileyim Sivas'ın köyleriyle bu... ...Trilye'yi kıyasladığın zaman şöyle bir fark oluyor... ...ya da işte Batı'nın bazı yerlerini kıyasladığın zaman... ...eğer mübadeleyle gelmişlerse... ...dediğiniz gibi orada da kendi tarlasını... ...binasını, camisini bırakıp gelmişse yaşadığı yerin de bir başkasının e, malı mülkü olduğunu biliyor ve onu saklamak gibi bir şeyse olmuyor zaten. Yani işte evet. bu kilisesi okulu falan diye. Ama oranın yerlisi ise <gülüyor> ve oranın yerlisi olan diğer bir grubun gitmesinde bir şekilde payı olmuşsa Hı. o zaman problem Hı. başlıyor yani anladığım yani kadarıyla. O doğru. <gülüyor> ee, o şeyde de oluyor. Yani köy hakkında konuşmaktan kaçınıyor, evet. e, bilgi vermekten evet. kaçınıyor. Kimisi bazen ufak tepkiler veriyor. Ben çok rastlamadım ama o tür şeyler... E, oluyor mübadillerin yerleştiği yerlerin öyle bir avantajı var hı hı. Ama yıkım sadece e, gelen insanın ya da orada yaşayan insanın yaptığı bir şey değil Devlet elinden yıkımlar evet. var Yani ta 1915'te başlıyor Mesela e, şimdi yeni onarıldığı için restore edildiği için çok konuşulan e, Diyarbakır'daki Surt Gregoz Ermeni Kilisesi e, Bunun muhteşem bir çan kulesi var ama Ermeniler yollandıktan sonra... Yani yıkmak da çok zor. Top atışıyla onu yıkıyorlar. Biz birkaç kere basmıştık onun resmini. Evet. Senin de evet. izninde yani. <gülüyor> Basılmaya değer bir kartpost aldı o. Yani e, devlet eliyle yıkılıyor. Mesela Surp Garabet e, manastırı Muş'ta. E, çok ilginç. Yani ben e, çok zor buldum o manastırın e, yerini, yerini. Çünkü... Ee, Çankli falan gibi bir şeyden bahsediyor yerelak yani Çanlı hı hı. çok büyük Çan'ı varmış ee, yani Muş'tan yaklaşık işte kuş uçum 20 kilometre uzaklıkta daha Bingöl tarafına doğru Solhan tarafına doğru ee, Çan'ı çaldığında Muş'tan dinlenirmiş böyle anlatılır rivayet tabi doğru da olabilir ama e, oradan dolayı Çanlı Manastır falan filan gibi şimdi Çankli Çanklı gibi bir şey diyor halk ee, o köyden bahsederken Yani e, e, Gittik e, manastırdan e, Yani iki tane adam boyu e, Taş yiyeni kalmış e, Yani bu manastırın binaları da e, Kimisi 20 metre falan e, Boyunda olan e, binalar e, İki tane Adam boyu şey kalmış Taş yiyeni gibi bir şey kalmış Toprak yiyeni hatta e, Bütün manastırın taşlarını sökmüşler ...işte daha sonra oraya yerleşen insanlar... ...ev yapmış hmm. onlardan... Ee, ...ve evlerin hepsinin üstünde... ...ya Ermenice bir yazı... ...ya haç işareti, ya melek resmi... ...ya üzüm resmi... Ee, ...bu tür şeyler dolu... ...yani başka bir müze haline gelmiş... Ee, ...yani o zaman şey. orası patlatılmamış... Yani ...sökülmüş bayağı... ama hmm. şöyle... ...araştırdım... ...mesela 1917'deki bir fotoğrafını buldum... ...Çan Kulesi yıkılmış... ...Binabiyı Gölçü de yıkılmış... Yani Hı. Ermeniler gönderildikten sonra orayı da devlet tahrip etmiş Ama binanın tamamı yıkılmamış 50'lerdeki bir fotoğrafını buldum 64'te herhalde buldum Ondan sonra adım adım yıkılıyor Hı. Yeni gelenler ihtiyaçları oranında orayı söküp söküp Hı. kullanıyorlar Yani bir inşaat malzemesi deposu gibi kullanıyorlar diyebilirim yani ee, ama devlet elinden yıkımlan başlıyor olay ee, bazı yerlerde cemaat varken devlet yıkıyor hı hı. yani mesela e... bir Yozgat şey var evet evet şey, Yozgat'tan e, söyleşide de bahsetmiştim e, Yozgat'ın Burunkışla diye bir köyü var orada 33'te vali e, askeri yolluyor işte 3 gün içinde köyü terk edeceksiniz giderken de kilisenizi kendiniz yıkıp gideceksiniz yani 33-34 bunlar tipik tarihler. Aslında Dersim'in işte yavaş yavaş başladığı tarih ve Trakya'da Yahudilerin işte pogrom gibi uygulamalarla göç ettirildiği tarih. Yani bu, o politikaların da bir bütünü. Yozgat'ın Ermeni köyleri de o şekilde boşaltılıyor. Binalar da yıkılıyor ve insanlar biraz yürüyerek trenle yolda ölenler oluyor. Burada gelip perişan olanlar oluyor. Ee, aynı vali Belki de tesadüf Başka valiler başka yerde yapmış olabilir 3 ee, yıl sonra orduya geliyor Ordu'da hala 180 civarında Ermeni ailesi var Koca bir Ermeni mahallesi var O mahalle şimdi de Ermeni mahallesi diye adlandırılıyor Eski binaların bir kısmı duruyor ee, Orada kilise faal Kilisenin papazı da görevde O durumdayken kilisenin yıkım kararını veriyor evet. Ve yıkım kararları da ilginç Genellikle şeyden veriliyor Bina yıkılmak üzere tehlikelidir diye bir rapor tutuluyor Nafa'dan. Onun üzerine yıkılma kararı verildi. Maile inhidam galiba ha, değil mi? <gülüyor> tamam, de, de, de, deyim, deyim o. <gülüyor> ee, yani Bodrum'daki kilise de, Rum kilisesi hı hı. de, Sivas'taki Ermeni kilisesi de ama Sivas'taki, giriştiğinde... Pardon, hı. kestim. Sivas'taki yıkıldığı zaman orada hala bir Ermeni nüfus... İyi ya da kötü var değil mi? Yani. Var tabii canım. <gülüyor> koskoca Ermeni hala. Hala yani 10-15 aile Ermeni Sivas'ta şu günde bile var. O zaman yani hala ibadet ediliyor orada. Yani e, gündüz ibadet ediyorsun, akşam yıkım başlıyor. Böyle yani. Gayet de merkezi bir yer orası. Tabii tabii. Tam meydanında <gülüyor> yani. Bir de e, söyleşi de Zeytun Kasabası'ndan bahsediyorsun, evet. Maraş'taki. <gülüyor> orası... E, Galiba Tehcir'den olduğu gibi yani insanların hepsi herhalde evet. göçertiliyor. Ee, orası şu anda orada yerleşim var mı? Ee, tehcir'den önce başlıyor Tehcir. Zeytindeki Tehcir. Konya Tehcir ediyorlar evet, onları. Ee, yani ilk uygulama orada başlıyor. Daha Tehcir kanunu falan da yok. Ee, orası biraz bela bir yer Osmanlı açısından. Yara özel bir yapı var geçmişte dersimde biraz onun gibi aslında doğudaki Kürt beyliklerinin elinde epey öyle yerler var bildiğim kadarıyla Osmanlı bir şekilde orayı disipline altına alma vergilerini toplama falan gibi bir derdi var ondan dolayı da sık sık işte isyan diye adlandırılan şeyler çıkıyor karışıklıklar çıkıyor zeytunda. Ee, daha 1915'in e, işte Nisan'dadır tehcir kararı e, Şubat Mart gibi e, onları yolluyorlar ama tekrar gelen oluyor tamamını yollayamıyorlar e, ama 1915'te daha sonra da 1920'de iki kez e, tamamen e, boşaltılıyor şimdi hala orada bir köy var ama orası da 10 bin nüfuslu bir kasabaydı yani bir kaza merkeziydi e, Maraş'ın ee, ve ekonomik yönden de oldukça ileri bir e, yerde. E, ama şimdi sıradan bir köy, yanda e, bir e, işte Ilıca gibi bir yer var. Daha çok oraya hizmet verdiği için e, ayakta kalabilen öyle sıradan bir köy görünümde. Tarihi eser olarak da bir şey pek kalmamış. Çok güzel bir çeşme e, hala var e, kitabesini kazılmış olmalarına rağmen. Zenginliğin kaynağı ne? Yani hangi faaliyetten dolayı? Vallahi balcılıktan tut, şarapçılıktan hatta silah üretimi bile var zeytunda. Zeytun çeliği diye bizim ben Maraşlıyım. Zeytun çeliği diye hala bahsedilirdi ben çocukken. Mesela tüfeklerin namluları, av tüfekleri çok yaygındı biz çocukken. İşte saçma doldurur şey yapar, dolma tüfek. Onların bazısı iyi olana zeytun çeliğinden denirdi. Zamanında zeytunlar tüfek olarak onu üretmiş. Artık başka bir e, tüfek de olabilir. Onun namlusu daha sonra av tüfeğinde e, kullanılıyor. Yani e, demir-çelik sektöründen bile bahsediyoruz. Yani böyle bir e, yer buralar yani. Yani tam da Granting'in bahsettiği o insan zenginliğini de tabii, tabii. yok etmiş oluyor. Evet. evet. E, bir başka kasaba daha var. E, o da ilginçtir. E, Ankara'nın 30 kilometre kadar batısında Hı. yani Sincan'ın falan e, biraz daha ilerisinde. Ee, bir yer. E, Stanos e, diye bir yer. Burası da e, şeyin e, tiftik şeyinin merkezi. E, evet evet. Ankara keçisi diye Hı -hı. tiftik muher falan diye bahsedilir ya. Ondan da soft diye özel bir dokuması da e, var. Biraz kap, kaba ama ipekse yumuşak bir dokuma Onun merkezi duramı da. E, o da 3-4 binlik e, bir e, kasaba. E, o da 1915'ten sonra büyük ölçüde çöküyor ve şimdi haritadan silinmiş durumda. E, bugünlerde ondan çok bahsedildi. E, niye bahsedildi? Ergenekon silahları oranın mezarlığında, Ermeni mezarlığında bulundu. Yani e, kasabanda doğru dürüst bir iz yok. Bir tane bina bir iki ağıl kalıntısı falan var. E, bir şey kalmamış durumda. E, ama kontür gerillanın merkezi orası. Burası Rum yerleşimi mi? Vakti Ermeni, Ermeni yerleşimi. Stanos olduğu halde öyle mi? Evet. Hı. Ermeni yerleşimi. Geçenlerde bir yerde fotoğrafa rastladım. Ralph Denktaş bile orada silah talimi yapmış. Fotoğrafı da var. Evet. <gülüyor> yani bütün kontra şeylerin yani boşaltıldıktan sonra öyle kullanılmış. Tarihi bir kullanılmış. yer yani. Evet. Şimdi... E... Yine bir parça dinleyeceğiz. Bu sefer Muş'tan, iki, iki türkü arka arkaya, bir, bir, ilki Muş'tan öbürü Sasun'dan, Manik Grigorian söylüyor. Bu e, Grigorian'ın 1998'de Fransa'da yayınlanmış Şan Tradisyonel Armeniyen adlı diskinden. Ne için Ankmuş kağı, doğgaruna şudga. Elilao Her horude toplumsal tarihte Osman Köker'in söyleşisini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu bir şekilde bütünüyle de olsa ya da yarım yamalak da olsa ayakta kalmayı başarmış e, eserlerin daha da ayakta yani daha uzun sürede e, hayatta kalabilmelerinin bir yolu işlev değiştirmesi anlaşılan. Yani cami olması ne bileyim işte evet. başka bir şey dönüştürülmesi. Bu bir yol. Bir ikinci yol da tabii restore edilmesi. <Gülüyor> Şimdi e, bu restorasyonun nasıl olması gerektiğiyle ilgili yakın zamanlarda İstanbul'da bir tartışma oldu. Bu banker Abraham Kamondo'nun anıt mezarını tekrar restore edildi. Orada şey konuşuyordu restore eden grup birisi. Ee, yani hani yakıp, yıkıp tekrar yapmak yerine kullanabilecek en küçük parçayı da kullanarak mümkün olduğu kadar orijinal haliyle tutmak. Bu sizin Anadolu'da gördüğünüz restorasyon çalışmaları nasıl? Yani yıkılıp tekrar mı yapılıyor, ne kadar korunuyor? Vallahi. bu tartışma Anadolu'da e, bir lüks. <gülüyor> <gülüyor> Yani o bir anladığım kadarıyla bir detay bir konu restorasyonun işte şeyi o konuda da bir şeyler denebilir ama hı hı. E, problem bence şu birincisi benim kişisel olarak bir vicdan e, borcum ya da işte Türk Müslüman Sünni e, kökenli biri olarak bizim e, borcumuz bunun bir e, hesabını vermeliyiz ya bu kadar bina miras kaldı şimdi bu ne durumda? Ondan dolayı ben bir envanter çıkarılmasından e, yanayım. Ona da e, ufak tefek notlardan başladım. Bunu ciddi bir şekilde yapmak gerekir. Bu beni de aşan bir şeydir. Nasıl bir bileşimle yapmak gerekir o konuda da e, bilemiyorum. Ama bir sivil girişim yaratmak gerekir bu konuda. Bir dernek de olabilir, vakıf de olabilir. Ya da 4-5 kuruluş bizim de dahil olduğumuz bir girişim olarak da başlatabiliriz. Yani bir envanter çalışması yapmalıyız. Bu envanter çalışması aynı zamanda bir bilgi birikimi de Demek e, ikincisi çok daha basit müdahaleler yapabilir burası yani biz yeni baştan bir kilisenin restorasyonunu üstlenemeyiz e, diyelim hı hı. ki e, ama e, birilerine teşvik edebilir e, bu oluşum e, bu teşvik edeceğimiz e, insan e, sıradan muhtar da olabilir. Ya kardeşim şu binanın kapısına bir kilit vur sen de kalsın. Gidene gelene sen açış göster gibi bir şey muhtara dediğimizde onun kafasına yatar ve ha diyebilir. Yani bu kadar ufak müdahalelerden bahsediyorum ben. Ya da kötü bir restorasyon örneği konusunda bayağı bilimsel bir eleştiride bulunuruz bir şeye. O yoldan dönülmesini sağlarız. Ya da bir yerde bir belediyeyi kışkırtırız ya burası böyle yarı yıkık duruyor şunu. Zaten kamu mülkiyeti durumuna geçmiş, belediyenin arsası durumuna geçmiş, sen bunu bir restore et, hiç olmazsa kültür merkezi yap diye şey yapabiliriz. O, o da soracak ya ben yapacağım ama bende hiçbir bilgi yok diyecek. Çünkü bilmiyorlar. Yani ne kilisesi olduğunu bile bilmiyorlar. İsmini falan değil yani Hı -hı. Rum mudur, Ermeni midir, bilmem ne midir, geçmişte nasıl kullanmış, bilmiyorlar. Hatta yani hala kullanmakta olan binaların ne olduğunu bilmiyorlar. Kayseri'de bir yer judo bilmem ne kursu gençlik merkezi olarak kullanılıyor. Bütün görevlilere sordum bu ne, neymişti ya eskiden kiliseymiş. Ne kilisesiymiş hiç kimse bilmiyor. Yani tarihi konusunda hiçbir bilgi yok. Yani onlara e, müdahale edebiliriz. Yani e, sümelayı biz şey yapamayız restorasyonla şey yapamayız o zaten e, kamunun e, olanaklarıyla yapılacak bir şey. Ama dediğim gibi şurada şu var diye bilgi verebiliriz, şey yapabiliriz. Ya da diyelim ki bir üniversitedeki birkaç hocayla iş birliği yaparak o binanın üniversitenin kullanımına girmesini sağlayabiliriz. Ahır olarak kullanılan bir bina mesela. Ya da önüne bir tabela konmasını evet. sağlayabiliriz. Evet. Yani bu bir Hı. vicdan borcu ve tarih bilincini oluşturma şeyi. İşte o diyorum o spor salonu. ...onun kapısına bir tabela koy, bu eskiden bilmem ne kilisesiydi, şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Yani hala sen orayı judo kursu diye kullanma da bir kültür merkezi olarak kullan. Yani onun yeniden kilise yapılmasını zaten cemaat kalmamışsa talep etmek anlamsız. Ama kilise mimarisine uygun restorasyonlar önerilebilir. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, pardon lafınızı kesti. Mesela Bozcaada gibi yani meseleden haberdar olan, yani orada bir Rum yerleşimi olduğundan gayet haberdar olan bir yerde bile... Biz Rum Ortodoks Mezarlığı'nı bulmakta gerçekten epey zaman sarf ettik, bir evet. oraya çıktık, bir buraya çıktık, gittik ve çok şey yani hani o burada Rumlar yaşardı. Yani mezarlık aslında yaşayan bir yerdir ya, evet. böyle şey yeni genç mezarlar var ama ne kapısında bir Rum mezarlığı yazıyor, ne bir şey var, Periş, perişan durumda yani o Bozcaada'ya evet. <gülüyor> yakışmayan bir mezarlık yani, evet. orada bile böyle bir şey yok. Aslında bir dinamik bir şey var yani biraz şey uyandı yerel yönetimler falan Hı -hı. uyandı merkezi yönetimde bir büyüklük havasında ya şimdiki iktidar bütün Osmanlı işte her tarafı ben yöneteceğim onlar da o büyüklük havasından dolayı bir bu konuda bir eğilim onlarda da başladı yani korumacılık işte bir bir de e, turizme hizmet etmesi Hı -hı. buralarda. Yerel Öyle bir eğilim şey yerel yöneticilerde de, merkezi yönetimde de başladı. Ama bu da çok bilinçsiz bir şekilde yapılmasına da neden olabiliyor Hı -hı. bazı şeylerin. İşte onu bilinçte hale getirmek biraz e, sivil toplumun e, işi, üniversitelerin işi gibi geliyor bana. Bu Ürzüdo Karate Merkezi'nde de eski e, binanın isminin üstünde bir şey çakmışlar. Ondan da bahset evet. e, Ermenice kitabenin e, üstünde onu boyamışlar Ermenci kitap binanın kita kitabesi girişinde ee, sözüm ona Kant'tan bir alıntı disiplin kültürden üstündür yazılı ve çok doğru bir laf orada disiplin <gülüyor> ondan anladığı disiplin kültürden üstün gelmiş <gülüyor> <gülüyor> doğrulanmış yani orada. Evet, ondan ona itiraz edemiyor <gülüyor> insan orada <gülüyor> yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın ee, Osman Köker'e çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ee, ederim. Ee, Teknik masada Ömer Şahin vardı ona da teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Ben de tekrar Osman Köker'e teşekkür ediyorum Ömer Şahin'e de. Ee, programı Dersim Ermenilerinden bir atışma şarkısıyla bitiriyoruz. PETAK diskinden bu. Oğlan tarafı ve kız tarafı karşılıklı atışıyorlar. Zer zer ona ona Sayıvar hey, surp, xasga zir, surp, xasga zir. Tarat smoma cebna Gedras nintuna serak, Gedras nintuna